Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin Muhammedin ibni Abdillah Aleyhi eftarussalati ve teslim Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya Zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne Kendisine yakışmış olduğu şekliyle Kendisinin kendisini övdüğü gibi Sonsuz hamdu senalar olsun Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ehle veytine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün muvahitlere de Allahu Teala salat ve selam etsin dedikten sonra en son e, cihadın ikinci dersini işlemiştik ve neye karşı cihad cihadın fazileti hakkında durmuştuk sonra cihad neye karşı yapılacak onu işlemiştik ve zalimlere karşı cihadı ifade etmiştik cihadın tanımını yapmıştık ikinci bir şekilde ikinci derste tekrar tanımını da kısaca yapmıştık ve bugün Allah nasip ederse cihadın araçları ki bunu da içerik olarak yani diğer konuları işlerken içerik olarak üzerinde durmuştuk cihad için cihat nasıl yapılır, ne ile yapılır derken aslında araçlar üzerinde ne yapmıştık? Durmuştuk. Evet, cihadın araçları. Müslümanın kendi aşırı isteklerini sınırlamak için çaba göstermesi, takva sahibi olması nefse karşı yapılan cihattır. Müslümanın kendi aşırı isteklerini sınırlamak için çaba göstermesi ifadesi aslında ifade olarak yanlış bir ifade. Yani şu şekilde. Müslümanın aşırı olan isteklerini sınırlamış olması doğrudan cihatla sınırlanmaz. Ama nefsinin aşırı isteklerinin kendisini harama sürüklemesi hususunda göstereceği mücadeleye ne yapabiliriz? Buna cihat diyebiliriz. Zaten bir hadiste hicret eden Allah'ın haramlarından hicret eden cihat eden kişinin de yine nefsani haramı olan yönlendirici dürtülerine karşı direnmiş olmasında cihat ismi veriliyordu. Dolayısıyla aşırı istekleri ifadesi burada biraz geniş, muallak bir anlam ifade ediyor. Yani çok geniş bir anlamda. Aşırı istek derken e, buradaki aşırılığı niye göre karar vereceğiz? Yani hangi istek aşırıdır, hangi istek aşırı değildir? Öyle insanlar vardır ki o insanlar bir lokma ekmekle yiyebilirler. E, kendilerini doyurabilirler ya da onunla idare edebilirler. Ama siz gelin bana iki tane hurmayla karnı doyur, bununla idare et dediğiniz zaman bu benim aşırı isteğim de normal ihtiyacım zaten. Dolayısıyla buradaki aşırı istekten kasıt e, Allahu Alem e, sonuçta ne olsa gerek? Harama yönlendirici olan istekleri olsa gerek ya da biz insanın e, aşırı derecede boş işlerle iştigal edip de kendisini Güzel olmayan şeylere ya da en güzel olan şeylerden güzel ondan daha az güzel olan şeylere ya da aşırı derecede mübah işlerde iştikal etmiş olmasını da ne yaptık? Zaten nefsini körelten bir şey olarak ifade etmiştik. Fakat bunun cihatla bir bağlantısı söz konusu değil. Dolayısıyla sadece haramları zira aşırı isteklerken nefsin isteklerini körüklemek anlamında bugün İslam'da hiç de hoş olmayan neler çıkmıştır? E, ifadeler, düşünceler yani güya nefsi terbiye adına bir takım ifadeler çıkmıştır. E, ki bunlar İslam'dan değildir. Hatta tam tersine Allahu Teala onlar için ne diyordu? E, Allah'ın helalini haram kılanlar olarak ifade ediyordu. Yani Mesela bir insan kalkıp da ben 60 senenin içerisinde işte yağsız ekmek yiyerek nefsimi terbiye ettim. Düşüncesi aslında çok da takvayla bağdaşılacak bir ifade değildi. Bu olamazdı. Bunu cihatla kıyaslayamazsınız tam aksine bir seferinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam e, sadece hanımlarının rızası için ne yapmıştı? Bal yemeyeceğim demişti. E, ki Allahu Teala ne yapmıştı? Ya eyyühen nebi ey Allah'ın peygamberi limme tuharrimu ma ahallallahu leke tabtagi merdat Hanımlarının rızalıklarını gözeterek neden Allah'ın helalini sen kendine haram kılıyorsun? Yani burada kelime olarak nehy ediyorsun ve birçok ayette Allahu Teala Allah'ın kulları için çıkartmış olduğu ekhracali Allah'ın kulları için yağmurla çıkartmış olduğu nimetleri kim haram kılıyor ifadeleriyle beraber bu aslında tamamen İslam'da nekle zira dünya aslen kimler için var edilmiştir? Aslen Allah'a kulluk edenler için çünkü Allah'a kulluk edilsin diye yaratılmıştı dünya insanın imtihanında. Dolayısıyla dünya da yine müminler içindir. Asıl o itibariyle nimetlenmiş olma anlamında. Dolayısıyla Allah'ın kulları, kulları için çıkardığını kimse haram kılamaz. Dolayısıyla buradaki aşırı istekleri sınırlamış olmanın cihatla bağlantısı yok. Fakat aşırı istekler eğer insanı yapması gereken şeyden alıkoyacak ise ve gerçekten aşırı mübah olsa dahi bir takım şeylerle iştigal etmek bir kimseyi daha çok böyle tembelliğe, gerisin geriye dönmeye itecek ise onlara karşı tedbirli olmak bu takvanın bir gereği. Yoksa cihatla bağlantısı değil. Ama aşırı istek derken haramlara yönlendirici diye ifade edilebilir. Ona <gülüyor> ne denir? Cihat denilebilir. Ondan sonra takva sahibi olması ki takva sahibi olması da zaten haramlardan kaçınmış olmasıyla yine doğrudan bağlantılı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? <gülüyor> Sizden bir kimse şüpheli olan şeyleri terk etmediği müddetçe e, ne yapamaz takvaya ulaşamaz ki Tirminin hadisiydi. Yine bunlara karşı yapılan cihat e, yapılan da cihattır demiş. Bu birincisi, ikincisi ilim ile yapılan cihat aslında birinci maddeyi cihadın aracı olarak nitelemekten ziyade niye karşı cihadın ifadesi içerisinde alınmış olsaydı çok alınmış olması çok daha mantıklı olmaz mıydı? Evet bu madde yukarıdaki başlığın içerisine alınmış olsa çok daha güzel olurdu. Çünkü burada bir araçtan e, söz etmek mümkün değil. Nefsin isteklerine karşı cihad etmiş olmak. Evet ne ile cihad? Cihadın araçlarında ikincisi ilim ile yapılan cihad. Cahillik kötülüklerin kaynağıdır. Hakkı ve onun güzel yolunu tanıyan kötülüklere ne yapmaz? Düşmez kötü insanlara ve zalimlere doğru bilgi ve Kur'an'ın hikmetleri, güzellikleri ulaştırılırsa onların kötülüğünü yapılabilir, azaltılabilir. İşte bu anlamda ilim ile yapılan cihat hadizatında e, cihadın en faziletleri babında değerlendirilebilecek olan bir cihat. Hatta en son ki Riyazu Salihin dersini hatırlarsanız orada neyi işlemiştik biz? Orada işlerken e, müminlerin ayıplarını örtmek yani Müslüman toplumun oluşumunda ne yapmak e, elden gelen ortaya sergilemek mümin bir topluluğun o güzel toplumun oluşmasında ön ayak olmak demiştik ve orada bir hadis e, okumuştuk ki o hadis gelecek onu okumamıştık da ben sadece dile getirmiştim bir sonraki konuda gelecek o da e, her kim ki Allah yolunda bir ilim için yola düşerse Allah da o kimsenin cennete olan yolunu açar diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve yine bir düşünün Müminlerin tövbe suresindeki hepsinin birden cihada çıkmaları doğru değildir. Müminlerden bir taifenin, bir fırkanın geride kalıp ilimde derinleşmeleri ve cihad edenler cihattan döndükten sonra onlara dinlerini öğretmeleri daha uygun olmaz mı? Diyordu Allahu Teala. Ve ne demiştik? Onu da işlemiştik cihadın en başında. Yani e, ilim aslında her bir şeyin haddi zatında hakikati üzerine bilinmiş olması demek olduğu için ne yaparsanız yapın Her ne yapacak olursanız yapın Yapmış olduğunuz şey, şeyin gerçekten Aslında tam e, Anlamıyla her gününü kavramamışsanız O şeyde ne yapamazsınız En güzeline ulaşamazsınız Çünkü gerçekten yani Cehalet dediğiniz zaman bir insanlığın Başına gelebilecek en büyük felaket Cehalettir neden Cahil olan kişi bir şey yapmak istese Bile eline yüzüne bulaştırır Darmadağın eder bir şey yapayım derken Daha beter yapar yani e, bir ev yapacaksınız İnşaat yapacaksınız e, Getirin benim elime keseri verin Çekici verin, murcu verin Ben bunların hangisinin ne işe yaradığını bilirim Keserin önünün tahtayı Yontmak için kullanabileceğini bilirim Arka tarafını çivi çakmak için kullanacağını bilirim Murcun özellikle sert olan yerleri Delik açmak için kullanacağını bilirim İp de verirsiniz Onunla ip çekileceğini de bilirim Yani bütün bunları bilirim ama Benim elime verin haydi bir ev yap diyin. E, yaparım da yani belki dışarıda kalmış soğuk hayvanları içine sokabilirsiniz Yani insanın içerisine giremeyeceği bir yapı çıkar Çünkü insan bilmediği zaman Bilmediği işi yapmaya kalkarsa Eline yüzüne bulaştırır Yani yapmamış olmasın neredeyse daha güzel ee, Bir sonuç Çünkü bir şey kötü yapmazsa hiç yapmamak daha iyi Bu bir İkincisi e, cahil bilmediğinin neyi olur Düşmanı olur demişler Cahil bilmediğinin düşmanı olur Bugün neden biz Allahu Teala'nın bir ayetiyle ya da neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir öğretisiyle karşılaştığımız zaman neden kalplerimiz huzur buluyor? Ya da neden hamd ediyoruz gerçekten? Ya Rabbi ne kadar büyük nimet verilmişsin. Yani şu olaylarda, şu problemlerde, şu karşılaşmış olduğumuz sıkıntılarda senin bu öğretilerin bizi hep ne güzel, her zaman güzele yönlendiriyor. Yani bu nimeti yaşıyorsunuz. Evde çoluğunuz, çocuğunuzla bir ilgili bir problem oluyor. Bir bakıyorsunuz ki Kur'an size, ne yapmış? Onun çözümünü sunmuş. Yani Hatta çözümünü sunmayı bırakın. Kur'an daha çözüm sunmadan size o kötü durumlara düşürecek olan yolları bile bir kere kapatmış. Düşmüyorsunuz bile. Öyle değil mi? Bugün e, içki içen bir kocanın ev halkı ile problemlerini bir sıralayın en az 15-20 madde çıkartabilirsiniz. İçki içen bir insanın ev halkı ile problemleri. İçki içtiği zamanki problemleri ayrıdır. İşki içtikten sonraki problemleri ayrıdır. İşki içtikten sonra hatta işki içmediği zaman dahi işki içmesinden dolayı doğacak olan problemleri hepsi sıralı 15-20 tane. Siz bu problemlerle karşı karşıya mısınız? Yok elhamdülillah. Değil. Mi? Daha Kur'an en baştan bize bu sıkıntıları ne yapmış? Zaten kurtarmış bunlarla. Ya da bugün bir insanın, affınıza sınıyor Allah-u Teala bütün müminleri bizleri de olmak üzere korusun. Yani zinaya olan meyillerinden dolayı evdeki huzursuzlukları, evdeki dengesizlikleri, e, karı koca arasındaki problemleri, çocuk baba arasındaki dengesizliği, yani hepsinin problemlerini bir sıralayın, 15-20 madde çıkartabilirsiniz. Siz de bununla karşı karşıya mısınız? Yok. Çünkü Kur'an daha en baştan onu ne yapmıştır? Çözümlemiştir. Yani ilim bunu gerektirir. O yüzden bugün öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki adamlar gerçekten soru soruyorlar. E, sordukları soruya cevapta siz zorlanıyorsunuz. Neden? Çünkü siz e, Müslüman olarak zaten orada bulunmamalısın. Yani sen Müslüman olarak zaten orada olmamalısın. Müslüman olmadığın için, yani Müslüman olarak yapmaman gereken bir işi yaptığın için çıkmış olan bir sonuca nasıl İslam sana çözüm bulsun ki? Yani bugün bir bakın faizle ilgili ne yapacaksın? Faiz, elde faiz var. Bankalar faiz vermiş. Yani bu problemi nasıl karşılayacaksın? Nasıl çözümleyeceksin? Yani bu İslam'ın sorunu mu? E hayır. E, dolayısıyla gerçekten yani insanoğlu e, zaten ilimle ilmin ta kendisi Kur'an ve sünnettir. Yani buna başına başına uyduğu zaman zaten ne yapıyor? Ya Rabbi sana şükürler olsun. diyor. Ya da ortaya çıkabilecek olan problemleri çözmede bir bakıyoruz Kur'an en baştan size ne yapmış? Çözümünü sunmuş. Ve en dengeli tavır sergilemenizi ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Sizi en güzele gönder, yönlendiriyor. Zaten diyor Kur'an ya <gülüyor> hiç şüphesiz ki bu Kur'an en güzel olana, en dengeli olana ne yapar? İnsanları götürür diyordu Allahu Teala. En güzele. Yani en şerefli yaratılmış olan bir varlığı en güzeldi. Dolayısıyla insan ilimli bir iş yaptığı zaman az da yapsa ne yapar? Dengeli bir iş yapar. İlimli bir iş yaptığı zaman az da olsa dengeli bir iş yapar. Ve bir insan ilmi olarak ortaya koyduğu zaman hangi iş olursa olsun yani buradaki ilim kelimesini kullandığımız için sadece Kur'an ve sünnet merkezli ya da Kur'an ve sünnetle doğrudan bağlantılı ilmi değil. Yani dünyalık ilimler de buna dahil. Hangi iş olursa olsun. Yani elinize bir telefon geçmiş. Bir telefon kullanacaksınız. Ee, yeni almışsınız bu telefonu. Yani telefonu Adam iki senedir 3 senedir kullanıyor. Telefonda daha ne özellikler var? Gerçekten bilmiyorum. Yok ya bizim telefonda bu da varmış mı diyor. Niye aslında kendini neden bu nimetten mahrum ettin ki? Var böyle bir imkan var. Yani sadece numaraya 065 93257 çevir değil. Bak bunun bir özelliği var. Onu kullan. Neden kullanmıyoruz? Çok zor da bir şey değil. Yani telefonu ilk aldığın zaman onun içerisinde neyi var? Bediye'nin anlayı mu mı diyorlar. Yani e, kullanma kılavuzu. En fazla 3 saatini alır zahmet et. Bak bil en azından telefonumun şurasında şu var burasında bu var. Neyle kullanabilirim çöz. Her şey de böyledir. Her şey de böyledir. Yani misal adam problem yaşıyor. Telefonunu yanlışlıkla mesela yönlendirme demiştik. Yani farkında olmadan yönlendirmiş. Farkında olmadan yönlendirmiş geriye kaldıramıyor. Bak sıkıntı yaşıyor. Yani anlay anlatmak istediğimiz her ne olursa olsun, yapabildiğiniz her bir şeyde ney? Her bir şeyde ilimsizlik sonuç itibariyle hakikaten insanı çıkmaza sürükler. O yüzden eğer ki maksat dedik en başta cihadın araçları olarak cihadı tanımlarken ne demiştik acizane? Cihad Allah'ın yaratmış olduğu her bir şeyi yaratmışlığındaki dengesine döndürme mücadelesidir. Yani insanı Allah'a kulluk için Allahu Teala var etti. Dolayısıyla insanların Allah'a kulluğa tekrar döndürülmeleri mücadelesine ne denir? Cihat denir. Sonuçta Allahu Teala'nın sıfatları kendisinde hak mıdır dedik? Evet kendisinde haktır. Eğer bir takım insanlar Allah'ın sıfatlarını kendilerinde görmeye gayret etmişler, bunu yapmışlar, ilahlık ve Rab'lık taslamışlarsa bunların da dedik ortadan kaldırılması nedir? Bu da cihattır demiştik. Dolayısıyla cihat yapılırken de ilim ile yapılmış olması. O yüzden Kur'an hep bunu öne sürer. Hep bunu öne sürer. Yani katınızda bir ilim var mı? Haydi çıkarın getirin. Çıkarın getirin. Diye bir ifade kullanır. Zaten ilim dediğimiz zaman e, ilimde bir şeyi hakikati üzerine bilme kastedilir. Zaten bilginin kaç çeşidi vardı bunu işlemiştik. İlim demiştik. Zan demiştik. Şek ve şüphe demiştik. Zehim demiştik. Bir de heva demiştik. İlim neydi? İlim bir şeyi aslı üzerine kesin olarak bilmeye ilim denir. Bu birinci kademesi. İkincisi zan. Yani yüzde yetmiş beşlik ne yapar? Yüzde yetmiş beşlik bir ilim ifade eder fakat kat'i değildir. Kesin değildir. Yanlış olma ihtimali vardır. Üçüncüsü şek. Yüzde 50 yüzde elli. Yani emin değilsin. Olabilir de olmayabilir de. Dördüncüsü vehim. Yani yüzde yirmi beş. Sen sadece öyle zannediyorsun. Şüpheye bile mahal yok. Sadece öyle zannediyorsun. diyorsun Adeta bir serap gibi. Yani doğru. Karşıda bir şeyler var. Yani ne var? Karşıda e, bir kilometre ileride bir su falan filan gözüküyor. Yani göze hitap eden hafif bir şeyler var. Kulağa hitap eden hafif bir şeyler var. Ama sadece bu kadar da bir bilgi ifade etme vehimden ibarettir. O yüzden bugün mesela İslam'da bir bilgiyi ifade ederken tabiri kullanılır cımbızla yani böyle bin tane rivayetin açık rivayetin içerisinde bir tane bir şey alıp gelip de bir düşünceyi destekleme mesela vehimdir. Hele bir de bunların ötesinde bir tane daha var ki o tam. ne O da hevadır ki onun zaten hiçbir aslı astarı yoktur. O sadece insanın kendi kendine neydir Üretmiş olması demektir. Dolayısıyla <gülüyor> İlim, cihadın en büyük, kaçınılmaz olan şartı ilimdir. İlim olması cihadla dedik, ne? artık kan sevdasına dönüşür. Yani bugün insanlara bir bakıyorsunuz, Allah ve Resulünün mesela gerçekten oldukça neh yettiği, tamamen neh yettiği. mesela haksızlık yapmak, bir insanı misal dalaveriye getirip tepesine binmek, kandırmak, aldatmak, bu Kur'an'da mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kendileri konuşmayacağı üç kişi dediği bir tanesi bu. Yani ahdi bozmak. Ahdi bozmak. Yani bugün kafirlerle dahi adam bir sözleşme yapıyor. Sözleşme yaptıktan sonra ya bu kafir diyor bunun malı diyor helal diyor. Tamam mı? E biz cihad ettiğimize göre diyor. Adam malını kasb ediyor, çalıyor. Misal. Hani nerede? Bak ilim olmadı mı? Cihadı ne yaptı adam? Soygunculuğu cihada soktu başkasının malını çalmayı cihada soktu. Mücadeleye soktu. İlim olmadı mı her şeyde bir dengesizlik başlıyor. O yüzden en büyük cihat ilimdir. O yüzden ilim cihadın en kaçınılmaz şartı olduğu gibi insanlar tehlikeye karşı da koruyacak olan şeydir. İnsanlar tehlikeye karşı koruyacak olan şey. O yüzden İmam Malik kendisine yapılan yani halife tarafından yapılan imkanları daha doğrusu yardımların hepsini ne yapardı? Kabul ederdi. İmam Malik kabul ederdi. Gerçi kendi şahsına kullanmazdı. Hep o eğittiği adeta bir yurt oluşturmuştu. İmam Şafii de onun yanındaydı. Dokuz sene kadar zaten kaldı. Oraya harcardı ama neden alıyorsun? Yani bak Ebu Hanife hiç el bile sürmüyor. Ya da falanca dokunmuyor dediği zaman hayır derdi. Yani bu ülkenin askerleri cihat ile bu ülkeyi korurken alimleri bu ülkeyi iç tehlikeleri, şeytani tuzaklara karşı korurlar. Ve haklarıdır derdi. Buna fetva da verirdi. Alınmasına ne Gerçi kendi aldığını kendi kullanmazdı ama bu fetvayı mesela verirdi. Gerçekten de öyledir. Yani e, İslam toplumunun ayakta kalmasına e, doğrudan vesile olan iki tane araç vardır. Birisi ümera, ikincisi ulema. Yani birincisi emredenler, yani emr-i bil mağruf yani münker yapanlar, ikincisi alimler. Hatta o alimler de e, öbürlerinden yine öndedirler. Yani Umaradan yine önder de çünkü da yaptığı işleri niye danışmak zorunda? Aynen. Alimlere yani Şura'ya danışmak zorundadır. Ve Şeyhülislam makamı hep de böyle normalde asıl işlemini gördüğü zaman da böyledir. Şura Meclisi alimlerden oluşur. Yine onların doğrultusunda yapar. Çünkü halife dahi eğer ilimden uzaklaşırsa orada da sapma başlar. Çünkü ilim gerçekten e, insanın önünü açan ve en doğruya yönlendiren şeydir. O olmadığı zaman Umar'a artık fasit olur. O yüzden e, sahabeden i̇bn Abbas e, Nisa suresindeki Ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin ayetini i̇bn Abbas alimlere itaat edin diye yorumlamıştır. Yani e, halife diye bizim algıladığımız o ayeti i̇bn Abbas alimler. Çünkü alimler halife de alimlere uymak mecburiyetindedir. Ve alimlere itaat edeceksiniz diye yorumlar. Çünkü ilimle insanlar ne yapar? Bu şey yapar? Dolayısıyla cihat gibi mukaddes bir e, yola çıkmışsa insan bunu ilimle yapmış olması en güzeldir. E, i̇limle en güzel bir şekilde bunu ne yapar? E, öne sürer. Zira insanların geneli gerçekten maalesef e, hep göze hitap eden şeylerle, hep göze ve kulağa hitap eden şeylerle ne yaparlar? Aldanırlar. Yani çocuklar vardır, kadınlar vardır, erkekler vardır. Yani e, bugün kadınlara ve çocuklara hitap eden şeylere bir bakın biraz böyle cicili bicilidir ya. Yani. Hakikaten aldanır çocuklar. Halbuki siz bilirsiniz. Sadece süstür. Dışını boyamıştır, süslemiştir. Ve iyi de paralı. Çocuğa dersin ki bak bunu alma. Çünkü bunu aldın iki saatlik işi var biliyorsun yani. Ama çocuk onun cazibesine ne yapmıştır? Kapılmıştır bir kere. Yani onu hakkında hakiki bir ilim sahibi değildir. Ve biz de bir şey alacağımız zaman ne yaparız? Bilenlerle yaparız. Çünkü hata etmiş olabiliriz. Arabanın üst tarafı çok güzel parlıyor olabilir, parlak olabilir. Kağıdında yeni model yazıyor olabilir. Ama yine bir bilenle gider bakarsınız. Neden? Çünkü sizin bilemediğiniz şeyler vardır ve o bilen kişi bunu yapar. O yüzden ne iş olursa olsun eğer bu iş bir de mukaddes cihat gibi bir mücadele ise tabii ki ilimsiz olamaz ve Müslüman kendisini ne yapmalıdır? Donatmalıdır. O yüzden Müslüman ihtiyaç duymalıdır. Karşılaşabileceği hastalıklara, karşılaşabileceği problemlere karşı kendisini e, tekrar hazırlıklı tutmalıdır. Mesela adamla e, konuşuyoruz. Biz bir derse işliyoruz. Adam tam algılamıyor. Ondan sonra gidiyor bir yerde lafı atıyor. Ondan sonra cevap veremiyor. Yani söylediği lafın arkasında duramıyor ve geliyor. Bu normal. Buraya kadar normal. Yani buna hiçbir şey diyemezsin. Olabilir. insan az kavramış olabilir. Hiç sorun değil. Ondan sonra aradan bir ay geçti ben kendisine dedim ki bekledim ha emin olun bir ay bekledim. Bir ay sonra dedim ki o meseleyi herhalde şimdi icik cicik etmişsindir böyle. Yani içinden dışından çıkmışsındır. Ya baksam iyi olurdu dedi. Hiç bakmamış. Dedim ihtiyaç hissetmemişsin ki. Demek ki sen o insanlara gerçekten doğruyu anlatabilmek için için yanmamış ki. Eğer için yansaydı. İçin yansaydı neden ben ispat edemedim diye duramaman lazımdı. Gelir gelmez o meseleyi sabahlara kadar halletmiş olman lazımdı. Eğer orada ihtiyacın varsa. O yüzden sapıklıkları bilmiş olman, tetkik etmiş olman lazım ki onlara çözümünü de iyi vermiş olman lazım. Ve dolayısıyla Müslüman cihad ederken ne yapmalı? İlimden kendisini uzak tutmamalı. Evet ikincisini dedik ilim ki ilim gerçekten en başta gelen unsurlardan bir tanesi. Üçüncüsü Mal ile cihat. Mümin sahip olduğu imkanları Allah yorumda harcayabilir. Allah yolunda çalışanlara, kötülükle savaşanlara destek olabilir. Yani hele buna e, şu dönemde o kadar e, ihtiyaç duyuyoruz ki, gerçekten şu dönemde e, o kadar fazla ümmet şu maddeye ihtiyaç duyuyor ki, şu anda bu maddeden başka bir alternatifi yok. Yani halife gibi bir imkanı yok. Zekatı toplayan bir e, müminlerin emiri gibi bir sistemi yok. Ne olursa olsun yani zalim de olsa kafası sıkıştığı zaman yetiş dediği zaman gemilerini indiren, askerlerini indiren bir şeyi yok. Yani ümmetin evlatları paramparça olmuş. Yani ümmetin yetimleri başlarını koyacak bir baba kucağı, bir anne kucağı yok açlıkla, burun buruna, sıkıntı, yara bere içerisinde ve ümmet paramparça bir durumda. Ve bugün buna hakikaten o kadar ihtiyaç duyuluyor ki, yani Müslümanlar gerçekten burada bu cihadı kavramış olmaları lazım. Yani e, gerçekten Allah selamet versin. Bilmiyorum rahmetli oldu mu, vefat etti mi? Olduysa da Rabbim rahmet eylesin. Bir hoca vardı. Yani gerçekten benim en çok sevdiklerimden bir tanesi. Çok fazla kendisinden ders alma imkanım olmadı. E, ama muhabbetimiz oldu ziyaretimiz oldu bir gün kendisiyle konuşulurken e, işte zekattan falan filan bahsedildi dedim benim benim dedi yok dedi zekatlı malım yok Halbuki durumu falan iyiydi ya yani. dedik ya hocam nasıl yani zekatlık? yani belki benim dedi kendi kanaatim ama dedi ya yani benim belki kendi kanaatim. İslam'da bu böyledir demiyorum ama bugün belki Müslümanın dedi zekat verecek kadar malı bekletmesi bile güzel değil dedi benim algılamam dedi bu şekilde. Yani Müslümanın zekatı verecek kadar mal biriktirmesi bile e, benim açımdan faciadır. Tabii bu onun algılaması. Yani bizim çok uzak olduğumuz bir şey de. Ama böyle algılamalı. Gerçekten aslında böyle algılamalı. Yani müminler birbirlerine kenetlenmiş madem ki kurşundan döşenmiş duvarlar gibiyse nasıl ki evinizde bir çocuğunuzun e, baş ağrısı vurduğu zaman gece yarısı patır patır sokaklara dökülüyorsanız, eczane, eczane, hastane, hastane geziyorsanız, insan bir senenin içerisinde diğer mümin kardeşleri için ya da kimsesiz, annesi, babası olmayan ümmetin yetimleri için yani en azından 3-5 seferde mi düşünmesin? Yani bu şu anda müminlerin hele de tam da dünyevileşmiş oldukları bir ortamda taban tabana zıt oldukları cihadı kaçınılmaz olan bir şey. Ama bu olmalı. O yüzden yani hem bu bu tarafı dedik, hem de öbür taraftan demiştik yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize vettekullaha vettekun nara vellav tamra. yani yarım hurma tanesi kadar dahi olsa ne yapın? ateşten korunun diyordu yarım hurma tanesi kadar dahi olsa yani verin yani hiçbir kaçan şeyimiz yok ki yani kaybedeceğimiz hiçbir nokta yok kaybedeceğimiz hiçbir şey yok hiçbir nokta yok وَمَنْ يُقْرِدِ اللّٰهَ قَرْدًا حَسَنًا فَيُدَاعِفَهُ اَدْعَافًا كَس۪يرًا Yani Allah'ın kendisine tekrar kat kat fazlalığıyla beraber vereceği bir borcu Allah'a veren kimdir diyor diyor allah Teala. Verin siz borç verin. Bana verin borç. Ben size fazlasıyla fazlasıyla veririm. Yani zaten bize veren sensin ki istediğin zaman da istediğin şekilde bunu alırsın kalp ver senin elinde. Ama yine borç verin diyor. Bunu fazlasıyla... Yani bu fazlalığı sadece Allah-u Teala biliyor. Çünkü sadece fazlalık da gelmiyor. Edaafen, mudaafeden. Yani fazlalaştırılmış fazlalık. Fazlalaştırılmış fazlalık. Artık aklınıza gelebilecek şekilde. Hani e, İnşirah suresini okuruz. Allah-u Teala'nın ayetinde ne buyuruyor Rabbimiz? Fe inne ma'al usri yusran. Bakın orada el usr ve yusr kelimesi var. Birincisi el usr Eliflam takısıyla gelir. İkincisi yusur. Yani eliflam takısı yoktur orada. Yani birincisi Arapça tabiriyle marife. ikincisi nekredir. Yani birincisi bilinir. ikincisi bilinmez. Yani bir zorluğa karşı el usur dediğiniz zaman zorluk bir tek zorluk. Bilindiğiniz bir tek zorluk ama kolaylık nasıl? Yusran. Bilinmez. Ne çeşit olduğu bilinmez. Hem de çok da fazla da olabilir. Niteliği belli değil. Aynen onun gibi. Yani e, siz yapın, verin. Dolayısıyla e, Allah yolunda yapılacak cihatta gerçekten mal ile yapılmış olan cihadın kaçınılması da gerçekten müminlerin bir an önce hem dünyevileşme tehlikesinden kurtulabilmek için hem de diğer şeyler için <gülüyor> üzerlerine düşen bir vazife. O yüzden Allah-u Teala'nın ayetlerinde e, zaten rastlayacağız. Allah-u Teala bol bol ne diyor? Ellezine yujahe dun fi sabilillahi b'amwalihim ve anfusihim. Yani onlar ki Allah yolunda mallarıyla canlarıyla mallarıyla canlarıyla yani bu şekilde sürekli ikilem bu gelir Evet dördüncüsü demiş dil ile cihat 30 dakikamız geçmiş 15 dakikaya bitiririz inşallah Dördüncüsü dil ile cihat müminin elinden geldiği kadar günah ve kötü olan işleri ortadan kaldırmak kötü insanları kötülüklerden vazgeçirmek için diliyle anlatır öğüt verir yani emr-i bil maruf nehy-i anil münker. Ve burada e, emr-i bil maruf nehy-i anil münker'in sadece dil ile olanını e, almış. Yani e, emr-i bil maruf'un yapılmış olması zaten farz. Ki emr-i bil maruf nehy-i anil münker için biz ne dedik zaten? Farz-ı değildir. Ya da diğeriyle bağlantılı bir farz değildir. Farz iki çeşittir. Farz li zatihi bir de farz li gayrihi. Yani başka bir sebepten dolayı ya da başka bir farzın ikamesi için farz kılınmış olan şey bir de başlı başına farz olan şey. Mesela abdest namaz için farz kılınmıştır. Yani farz ligayrihidir. Çünkü e, مَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب. Bir vacibin ya da bir farzın kendisiyle tam olduğu şey neyse o da Farzdır. Onun hükmünü alır. O yüzden bazı alimler e, namazdaki safların düz olmasını farz demişlerdi. Bazı alimler. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ya e, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün olması namazın tam olmasındandır. Dedi. Bazı alimler tam olması derken yani daha güzel olmasıdır. Mükemmel olmasıdır. Dolayısıyla farz değildir. Yorumuna gitti ki biz bu yorumdayız. Çünkü tam olması demek, e, tam değilse yok demek değildir. Dolayısıyla farz değildir. Ama tamlığı şarttır dediğine göre bazıları onu farz olarak almıştır. Dolayısıyla bir de kendi kendisine farz var. O bizatihi yapılması başlı başına bir farz. Ki emr-i bil maruf, nehy yani münker de başlı başına bir farz. Onun dil ile olan bölümü yine cihadın neyinden? Maddelerinden bir tanesi. Çünkü cihad dedik allah Teala'nın dinine göre ve örfün de ters görmüş olduğu şeyin neyidir? İzalesi ortadan kaldırılmış olmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da İmam Nese'nin rivayetinde şöyle buyuruyor. Müşrik, müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Yani yukarıdaki üç maddeyi e, buradan özellikle anımsadığını ifade edercesine bu hadisi buraya koyuyor. Müşriklere karşıdan kasıt yani buradaki müşriklerden kasıt yani illa sadece müşrik olanlar değil, İslam'ın dışındaki her bir olumsuzluğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Şirke yansıtıyor. Dolayısıyla müşrikler diyor. Yoksa müşrik olmayıp da problem çıkaranlara karşı cihad edilmez mi? Edilir. Yani Hucurat Suresi'nde Müslümanlara karşı bile eğer bir Müslüman grup diğerine karşı haddi aşmışsa ona karşı ne yapmamızı Allah-u Teala savaşmamızı emrediyor. Ta ki o hakka dönünceye kadar. Bu da nedir? Bu da cihattır. Dolayısıyla burada sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olumsuzlukları adeta cahiliye kelimesi kullanılır ya. Yani İslam'ın dışında her ne varsa cahiliye anlamında. Burada da müşrik kelimesinin ifade. Çok genel bir anlamda Müslüman olmayanlar ya da olumsuzlukların sahipler olarak ifade edileşir söz konusu. Onlara karşı ne yapın? Malınızla, canınızla ve dilinizle cihat edin, diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet, Umretul Kaza sırasında Abdullah bin Revahan'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Kureyşlilere hicveden şiir okumasını Hz. Ömer hoş karşılamayarak engel olmuştu. O şiiri Bak ben ezberlemiştim, unutmuşum işte. oldu. Zaten demişler, hafızayı insan nisyan ile maaluldur. Yani insan hafızası unutmakla illetlidir diye. Ee, ki en son hatta e, Müslüman bacılarla yapmış olduğumuz derste en sonki derslerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hanımlarından e, meymune annemiz ile nikahlanmış olması olayını işlerken Umretul Kazayı da orada işlemiştik. Orada Müslümanlar umretu kaza yaparken yani kaza umresi aslında kaza umresi derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir umre yapmış. Umre geçersiz olmuş. Ondan sonra kaza yapmış değil. Hudeybiye antlaşmasında bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmişti. Ama müşriklerle antlaşma yapıldığı için ne yapılamamıştı? Umre yapılamamıştı. Ondan sonraki ilk umre olduğu için o nedenden dolayı kaza umresi diye isimlendirilir. Yoksa Resulullah aleyhissalatü vesselam umre yapmış da umrede eksik olduğu için kaza etmiş değil. Ama bu şekilde ifade edildi ki 3-4 tane de ismi var. Fakat o kazada yani e, tavaf ederken müşrikler e, Resulullah aleyhissalatü vesselamı hafiften yani Müslümanlara hiçveden bazı düş, ifadeler kullandı. Hatta bazıları tepeye çıktı Müslümanlara falan bakıyordu. E, normalde anlaşma vardı. Savaş 3 gün duracaktı. Daha doğrusu 3 gün içerisinde müminler girip çıkacaktılar. Ve orada Abdullah bin Revahı'nın mü mü mü mü mü mü müşrikleri hicveden yaklaşık dört satırlık bir şiir var. Yani onlara öyle bir dokunuyor ki müşrikleri o şiiri, Hazreti Ömer de hoş görmüyor. Diyor ki yani tavaf ederken, ya yani şu Kabe'yi tavaf ettiğimiz şu sırada olacak şey mi diyor Hazreti Ömer? Yani tavaftayken falan. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona ne diyor? Ey Ömer diyor, onu Abdullah'ı serbest bırak onun hicivleri Kureyş'i ok'tan daha çabuk etkilemekte yaralar açmaktadır diyor. Yani onunki e, işte, Abdullah'ın diyor şiiri ey Ömer onu bırak diyor. Onun şiiri müşriklere açılmış atılmış ok'tan daha çok yara açar, atar diyor. Daha çok yara açar onlarda. Yani orada Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam o şiirini daha ne yapıyor? Bu şekilde kullanmış olması müşriklere karşı ifade ediyor ve onun o dil ile ortaya atmış olduğu şiirini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a cihatta atılan niye benzetiyor? Ok'a benzetiyor. Bakın bir cihat. Mesela evet. bir cihat. Yani burada onu zaten ne yapıyor? Burada üstad, Allah razı olsun, bunu bir delil olarak getiriyor. Evet, dil ile cihat, her türlü ilmi ve edebi çalışmaları, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini karşı tez geliştirmeyi, zararlı propagandalara cevap vermeyi, düşünsel ve bilimsel alanda yetkin bir mücadeleyi de kapsar. Yani bunu tek kelimeyle şöyle ifade edecek olursak Müslüman cihad ederken bazen kafirlerin ki bu aynı zamanda mevdu dinin de deyimidir. Bazen kafirlerin küfürlerinden ya da müşriklerin şirklerinden kaynaklanan olumsuzlukları da mümin gündeme getirmelidir. Yani her zaman düşüncesini ideal bir anlamda sadece düşünce bazında ispat değil. Yani bizatihi müşriklerin Şirklerinden kaynaklanan olumsuzlukları da dikkate getirmelidir. Onları almalı. Bakın işte şu şu şu toplumun yaşadığı bu problem neyin sonucudur? İşte şu şirk anlayışının sonucudur. Yani bugün e, misal Türkiye'deki ırklar arası problem neyin sonucudur? Şirk inanışının sonucudur. İnsanların birbirlerine karşı huzursuzlukları, hırsızlığı, alaveresi, dalaveresi, işkisi, bütün bunlar neyin sonucudur? Şirkin ve şirk müntesipleri sorumludur Dolayısıyla mümin eleştirmiş olduğu, karşı tarafta karşısında cihad etmiş olduğu olgun, olumsuz taraflarını da bilmeli ve onu da ne yapmalı? Gündeme getirmeli. Onunla düşüncesini ne yapmalı? ispat etmiş olmalı. Biz neden bugün sahabeyi kullanıyoruz? Yani Ebu Zer gibi bir eşkıyadan sahabe çıkartan bir dava diyorsun. Yetiyor sana ispat. Hazreti Ömer gibi kızını diri diri toprağa gömen Tabiri caizse bir cahilden böyle bir adam çıkartıyor. Yani öbür tarafta işi gücü put yapıp put satmak olan bir adamdan böyle bir insan çıkartıyor. Yani bunları bir tespit olarak kullanıyorsunuz. Dolayısıyla müminliği yapmalı. Düşünceyi cihat iç esnasındaki düşüncelerini de somutlaştırabilmeli ve bunları da kullanmış olmalı. Bunun metodu ve araçları zamana ve şartlara göre değişebilir. Allah'ın diniyle mücadele edenlerin şeytani hileleri bilinip ona göre çalışma yapılmalı. Ve düşmanın da bu anlamda sinsice e, takılmış olduğu tavırlar deşifre edilmeli. Bilinçli olunmalı. Ki bu bilinci de yine insan alır? Yine ilimden alır. Yani yine Kur'an'dan sünnet. O yüzden Kur'an en mükemmel en mükemmel karakter tespit programıdır en mükemmel karakter tespit programıdır. Yani insanların antivirüs programıdır. İnsanı alın, Kur'an'a vurun. Eğer problemsiz geçiyorsa tamam. Kullanabilirsin. Bu programı al. Ama eğer Kur'an bir yerde de bağırıyorsa hop bu adamın şurada var. Ötüyor. Bas bas bağır dur Dur de virüs var arkadaş. Gel seni bir şey öyle antivirüs taramasından geçirelim. O yüzden en mükemmel karakter tespit programı Kur'an'la insan ne yapılmalı? en güzeli algılamaya yönlenmeli ki bu problemlere karşı da insan ne yapsın uyanık olsun. O yüzden Kur'an en başta dedi ki cihadın kaçınılmaz şartı nedir? ilimdir İlimin kaynağı da zaten Kur'an'dır. Ve mümin de ne yapmalı? Düşmanlarının da hilelerini buna göre bilmeli günümüzde çok yaygın hale gelen meşru eğitim ve iletişim araçları insanların gönüllerini İslam'a ısındırmak onların yüreklerine İslam'ın diriltici soluğunu ulaştırmak amacıyla kullanılabilir. Ve mümin elinden gelen imkanı yapmalı? Bunun için kullanmış olmalı. Beden ile cihat, mümin gerekirse bedeniyle, canıyla Allah yoluna çıkar, çalışır, çaba sarf eder Allah adını yüceltmek için gayret eder. Canını Allah yolunda vermekten çekinmez. Yani mümin Allah için yapılan cihatta bir rol alması gerektiğini bilir. Bir rol alması gerektiğini bilir. Ama bu rol ne olursa olsun. Mümin buna ne yapmamalı? Hiçbir şekilde aldırış etmemeli. Zaten eğer gerçekten mümin Allah için yapılan bir çalışmada hangi rol kendisine üstleniyor? Bunu dikkate alıyorsa ya da bunu en ön pazarlığında ortaya koyuyorsa Allah korusun bu en başta şu problemi ortaya getirir. Müminin iki tane seçeneği vardır. Yani Kur'an'ın öne koyduğu iki tane seçenek. Birincisi de Allah-u Teala der ki De ki ey peygamberim onlara amel edin. Siz gayret edin. Siz çalışın. Sizin amelinizi Allah bilecektir. Rasulü bilecektir. Ve müminler bilecektirler. Yani siz amel edin. Ameliniz ne olursa olsun. İsterse ekranda olmayın. isterse vitrinde olmayın. Siz yapın. Allah, Resulü ve müminler bileceklerdir. Yani eğer sen <gülüyor> Allah için canı gönülden bir amel ortaya koymuş isen bil ki o hedefini ne yapacak? Kulacaktır. Çünkü hiç Allah müminin yaptığını boşa çıkartır mı? Çıkartmaz. Önemli değil. İlla gözle görülen putları yıkman önemli değil. Gözle görülmeyen put yık. O putlar daha tehlikeli. Gözle görülen putları herkes yıkar. Eline baltayı ve ben çocuğu gönderim o da yıkar. Yık, yani. Gözle görülmeyen putlara kır. Yetmez mi? Yeter. Bu birincisi. Müminin karakteri bu. Yap. Allah ve Resulü bilir. Hani yap iyiliğini demiş ya. iyiliğini yap ne yap? Ee, sen denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Yani yaratan bilir. İsterse denizin dibinde olsun. Sen yap at. Bu birincisi. İkinci karakter Allah korusun. Yani kafirlerin ve müşriklerin İslam için bir amel sergilemeleri beklenebilir mi? Yok. Kimden İslam için bir amel beklenebilir? İki kesimden bir gerçekten müminlerden iki münafıklardan. Çünkü münafıklar da İslami kesim oldukları için onlardan da ne yapar? İslam için hal ve hareket zuhur beklenir, şarttır da zaten. En azından Müslüman gözükmeler içinde şarttır. Ama onların karakteri bu da ikinci karakter neydi? Allah-u Teala onlarda derken ne diyordu? Yuridu ne? Ey Yuhmdu, bi yefalu. Yapmadıkları şeye karşı övünmek isterler. Yani yapmadıklarından dolayı övülmek ister. Onlar övünmeyi çok severler. Yani ben, işte ben var ya ben, anladık sen de ney? İşte ben var ya, işte ben anla. Falan. Yani övülmeyi var ya, övülmeyi çok severler. Hatta yapmadığı bir şeyden dolayı övülmeyi de severler. Aslında müminin gerçekten kendisinden Allah şahit nefret edeceği bir olay. Vallahi nefret etmesi gereken bir olay. Yani yapmadığı bir şeyden dolayı insanın övgü Almış olması bir mümin kalbin kendisini yani kendi kendisini nefret ettirmesi gereken bir huzur. Ama münafıklar ondan hoşlanır. Yapmasa da da hoşlanırdılar. Hiç siz Ebu Bekir'den ahkam kesen cihatla ilgili sözler duydunuz mu? Ömer'den, Osman'dan, Ali'den. Allah korusun. Yok. Yani adeta tabiri caizse bir avretleri görmüşler. Sadece amel etmişler. Bir Bilal'ın sesi haydi deyince çıkmışlar. Resulullah ne derse işte sancağı verir İsterse ne yapar? İsterse arkadan yük topladır. Saffan bir muattal gibi fark etmiyor. İsterse arkadan düşenleri topla geldi. Önemli değil. Vazife vazifedir. Yeter ki Allah için yapayım. Ama hep o dillerinde konuşanlar var ya o çıkmadan başlardılar. Şöyleydi de böyleydi de öyleydi de. Bir de savaş bittikten sonra hele Müslümanlar kazanmışlarsa e biz zaten sizle beraber değil miydik ya? Biz zaten böyleydik. Biz zaten şöyleydik. Hep böyle övülmek isterler. Yani kendi kendilerini de överler. Allah korusun. Yani bu e, sonuç itibariyle müminlerin e, kesinlikle kendilerinde olmamaları gereken bir durum ve mümin gerçekten bunu yapmalı. Mümin gerçekten bunu yapmalı. Hakikaten bunu yapmalı. Yani e, samimiyetimle söylüyorum. Hakikaten yani bunu e, bunu söylerken Allah kalbimi de biliyor. Ama yani dün mesela şeye bakıyordum. İnternette e, bazı çalışan Müslümanlara bakıyordum. Mesela Almanya'da olsun. Yani orada insanların İslam'a girenlerine, insanların İslam'a ısındırılanlarına, yani gerçekten insanların çalışmalarına bakıyorsun. Yani Müslüman olanları. Biz anadan doğma Müslümanız. Anadan doğduk, biz Müslüman olduk. Ee, adamın iki senede Allah için yaptığı çalışma, benim otuz senede yaptığım çalışmayı solda sıfır bırakır. Adam kendinden utanıyor. Yani adam diyesi geliyor ki, vallahi, yani kendi kendime, ya kalk git şuradan, bırak şurayı, git oraya, de ki arkadaş, ya benim yapacağım bir şey var mı? Önemli değil. Ben oturtum bir masanın kenarına. mi söylüyorum. Bana de ki internette şuraya hazırla. Şu parçaya hazırla. Sen sadece şu bölümü hazırla. Ya da önemli değil. Sen şunu yap. Almanya'nın falanca yerine şu kitapları götürecek. Ya götüreyim. Hakikaten ya. Yani e, insanoğlu aslında gerçekten yapmalı. Ya bak hayli bir olay. Biz zaten yansak yapardık da. Yok ya. O da arasına geliyor. Hani böyle durup Dünkü de 365 bir günde Analar günü gibi bir sefer geldi gitti işte öylesine ya. Ama gerçekten mü'min bu şuurda hakikaten normalde olmalı. Yani eğer bu şuuru ben 365 günde bir sefer değil de her gün taşıyacak olsaydım yani kim tutardı ki? Kim tutardı ki? Tutan mı var? Zencil mübaliyen var? Yok. Ama mümin ne yapmalı? Cihadın içerisinde gerçekten eline geleni çabayı sarf etmeli. Ee, ve hiçbir çıkar gözetmek için elinden gelen gayreti ortaya koymalı müminler İslam'a aykırı olmayan bütün araçları kullanarak bugün özelde Müslümanları genelde bütün insanlığı tehdit eden onların mutluluğuna engel olan kötülüklerle mücadele etmeli ve insanlara İslam'ın güzelliklerini ulaştırmalıdırlar bu onların nedir kaçınılmaz vazifeleridir İnsanlığın gerçekten bu çabaya, bu çalışmaya her zamankinden daha fazla neyi var ihtiyacı bulunmaktadır ki gerçekten doğru. Hele bugünün şartlarında, bugünün ortamlarında insanların tekrar Allah'ın dinine dönmesi için bir insanın çaba sarf etmiş olması gerektiği kadar başka bir şey için aslında çaba sarf etmesi gerekmiyor. E, fakat heyhati heyhati, gönüller dünyaya dalmış, gönüller dünya birleşmiş. Gönüler uzun emele dalmış, iki hastalık almış başını gidiyor. Allah-u Teala bizlere muhafaza etsin. Allah-u Teala cihat edenlerden kılsın. Cihat edemezse bile cihat edenlere hizmet edenlerden, cihat edenlere merdiven olanlardan kılsın. Allah sizden razı olsun ve âkiru dağvana. En alhamdulillahiy Rabbil alamin.